Euzu billah euzu billah euzu billah Allah Allah bize Allah bizi bunlardan korusun. Hiç şüphesiz ki bunları yapan tarikatçı kişiler. Bizim dinimizde türbe ziyareti hiçbir şekilde yoktur. Allah korusun. Peygamber Efendimiz demiştir ki hiç mes şüphesiz ancak ki yani ne için yolculuk yapılabilir? 3 mescit için. Bu bizim hadisimizdir. ...Abi Said'den, Kudri'den gelmiştir. Ve bu üç, üç mescid için ancak yolculuk yapılıp o şekilde gidilirlerdir. Ve Türkiye türbedeki iki rakat namaz kılınır mı? En şüphesiz ki Peygamber Efendimiz türbeler için namaz kılmak küfür ve şirktir. Ve ancak namaz Allah çürü olur. Ama... Türbede kılarsa onun yanında Allah için Peygamber Efendimiz mezarlığı hiçbir şekilde namaz kılmayı yasaklamıştır. Yasaklamıştır. O demiştir ki mezarlıkta ve yahut da mezarlara ve yahut da mezarlığın içinde namaz kılmayın. Bu şekilde hadisler gelmiştir. Ve Ee, ne Allah dostluğunu olup olmadığını nereden biliyorsunuz? Ancak Allah dostluğunu olmaması kitap ve sünnette bağlıdır. Ve hiç şüphesiz ki türbiyelerde kişilerin bir şey istemek Allah korusun şirktir küfürdür insanı dinden çıkartır. Çünkü onlar ölmüş kişidir. Ölmüş kişilerin berze hayatına kaymış kişilerdir. Hiçbir şekilde sizlere faydalar veremez. Bu din kureyş dininin yenidir. Allah sizleri onlardan korusun Allah sinirleri onlardan korusun çünkü Kureyş dini bu şekilde yapıyordu e, bu şekilde yapıyordu lat ve uzze ve menat gibi putların yanında onlar türbelerdi ve onlar o şekilde namaz kılıp o şekilde onlardan istiyorlardı e, ve diyorlardı ki, bizler Allah'a tapıyoruz Allah'a yakınlaşmak istiyoruz bu kişilerle lakin Allah azze ve cel kefferehum ve dedi e, kafir olarak onlar kafirdir deyip peygamber efendimiz onları küfürlemiş olup müşriklerdir demiştir Allah korusun onlardan bizde